İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Merhaba İzal hoş geldin Merhabalar hoş bulduk İzal Bey bugün stüdyomuzda konuğumuz aynı zamanda ee, bir süredir sizi görmüyorduk. Evet yolum buradan geçiyordu uğrayayım dedim. İyi yapmışsınız efendim. Nasılsınız? İyi değiliz değil mi? Hüzünlüyüz. Evet, çok evet. tatsız. Maalesef ee, başımız sağ olsun diyorum. hep evet, birlikte günaydın diyoruz. Hı -hı. Cüneyt Cebeno'ya. Evet. Yani bu hafta sonu aslında iki tane tatsız haber aldık. Ee, biri Cüneyt Cebeno'ya'nın e, o korkunç kaza haberi. Ee, hemen ardından da dün sabah modalı bir hemşerimiz e, Cengiz Sezici belki ismi yabancı gelmeyecektir tabela ressamlığı yaparken e, oradan tiyatro ve e, sinemaya e, merak salan ve e, aslında sinemacı o da e, moda da oturuyordu modalı bir hemşerimizdi ve e, Modanlar hakikaten Moda Caddesi'nin üzerinde o meslek lisesinin karşısındaki dairesinin penceresinden e, devamlı onu sokağa izlerken görmeye alışkınlardı. E, Modalı arkadaşımız, karikatürist arkadaşımız Akta saydut çok hoş bir şey e, paylaştı dün e, sosyal medyada. Okuy okuyayım isterseniz. E, Cengiz Sizici sonsuz aydınlığa uçmuştur. Aklımda hep o kare vardır. Penceresi açık, güler yüzüyle Muğda Caddesi'nin rutin akışına renk katar. Onu fark etmezsem alınır, sitem eder. O yüzden korkarım onu incitmeye. Her geçtiğimde elimi ağzıma götürür bir sevgi öpücüğü yollarım ona. Karşılığı iki kat olur. Çünkü iki elini ağzına götürür, iki avuç dolusu sevgi ve kocaman bir yürek yükler o öpücüye. Şimdi pencere boş sitem yok Anılardan geleceğe yüklenmiş Tükenmez bir sevgi kaldı ee, Bugün e, da, e, Daha doğrusu Ca Cafer Ağ mutlarımız. Muhtarımız Zeynep Hanım bir çağrıda bulundu Zeynep Ayman. Onu modada Cengiz Seziciyi modada uğurlamak istiyoruz. Kendisi Adana'da Adana'da defnedilecek saat beşte ama aynı saatte zamanlı olarak onun penceresinin önünde çiçeklerimizle buluşacağız ve onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Evet, Komşuları modalı. 69 yaşında Evet evet evet rahatsızlanmış. Ee, her ikisini de Allah'tan rahmet e, diliyoruz ee, sanıyorum Cüneyt ben o da epey program yapılacaktır yapılır. evet evet hazırlıktır evet. cumartesi günü Beysun Gökçin'le başladık haberi alır almaz evet. açık denizde yaptık ama pek çok pro ortak program yaptı dün de e, zaten bahkan tatı çalarak işte gözaydın da evet. onu uğurladı ee, biz de devam edeceğiz. Pek çok arkadaşımız program yapacaklar Cüneyt Cebeno'nun için şüphesiz. Ben de karikatürlere sevgili Erdoğan Karayel'in iki portresini e, koyarak katkıda bulunmak istiyorum. Her iki e, sanatçının portrelerini çizmiş çok güzel bir şekilde. Bunları web sitemde daha doğrusu şeyde e, sosyal medyada yayınlıyorum. Instagram, Facebook'ta galiba e, Açık Radyo'nun web sitesinde de yayınlanıyor. Ee, belki e, bazı dinleyiciler bunun daha büyük olmasını istiyorlar. Daha e, görünür bir şekilde yayınlanmasını istiyorlar. Ama biz sonuçta burada karikatür anlatıyoruz. Evet. Görmeyenlere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. O bakımdan bilmiyorum. Teknik koşullar elverirse elbette daha büyük olarak e, bunları paylaşacağız. E, bu haftaki karikatür e, ana konumuz Kaz Dağları. Fakat ona geçmeden önce hafta boyunca dünyada olup bitenlere çabucak bir e, göz atmak istedim. E, geçen hafta da açık gazete tatildeydi. Dolayısıyla çok fazla haber alamadık, edinemedik e, neler oluyor diye. Allah'tan karikatürler var. Dünyanın farklı bölgelerinde neler çizilmiş şöyle bir göz atınca insanlar biraz e, bilgi sahibi olabiliyorlar. Fikir sahibi olması, olmanın ötesinde. E, örneğin mesela şeyde e, Hindistan'da neler olmuş? Mumbai'den Majum'da. İmzalı karikatürcü kendisi Mumbai Mary John Baymanjul adını verdiği köşesinde ilginç bir karikatür çizdi. Onu anlatmak istiyorum. Şöyle her yeri sel suları basmış. Evlerin çatıları sel sularının e, böyle içinde işte o dışında daha doğrusu işte o çatılardan birinin üzerinde kurtarılmaya bekleyen, bekleyen e, Hintli bir karı koca görüyoruz. E, onların önüne de bir kurtarma botu yanaşıyor. Botta kafalarında bereleriyle e, can yeleklerini kuşanmış çıplak ayaklı Hint askerleri ya da polisler var. Ve e, ellerinde ...devasa bir televizyon ekranı taşıyorlar. Evet. Şimdi ekranda kim var? Ekranda Hindistan Başbakanı... Narendra Modi. Narendra Modi'yi görüyoruz, evet. O da... E, ...o da şişme botun içinde oturuyor aslında ekranda. E, ve... E, ...fakat nedense sırtı izleyicilere dönük... ...karşısındaki kişilere bir şeyler anlatıyor. Nutuk çekiyor, evet. Evet, evet. Evet. Ben de mi sudayım diyor acaba. Çünkü o da böyle botta ve suyun içinde ama şimdi karikatür renkli olunca aradaki farkı da görebiliyoruz. E, evin damında kurtarılmaya bekleyenleri çevreleyen suyun rengi sarımtrak. Evet. Böyle e, yani çamurlu sel suları. E, Mondi'nin botunun içinde yüzdüğü su ise masmavi berrak. Evet. Yani benim anladığım e, mod evet, ile barışık moda çevre barışık evet. modi ile Evet barışık ya da bir havuzun içinde yüzüyor bilemiyorum evet. yani burada e, derin bir eleştiri var aslında evet. e, Bu karikatürleri bu karikatürü gördükten sonra biraz inceleyeyim dedim Meğer Hindistan'da e, Temmuz başından beri hayatını kaybeden yani sel sularından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 216'ya evet. ulaşmış ee, öte yandan da susuzluk çekiliyor. Ayrı bir e, tezat. Evet, ve on yıl içinde tamamen Çenay şehrinin e, susuz kalması bekleniyor mesela. Evet, evet. E, Plante, Le Monde gazetesinde e, bir imdat karikatürü çizdi, yayınladı geçen hafta salı günü. E, Plantü'nün o karikatürünü anlamak için pek öyle haber araştırması yapmaya da gerek yok, zira e, kendisi zaten haberi kendi içinde barındırıyordu. Karikatürde bir adam elindeki me, me, megafonla haykırıyor böyle, bit. E, e, ya çabuk. <gülüyor> acil durum. Acil durum evet. diyor. E, nedir acil olan? Onu da yazmış plantı aslında karikatürün üstüne. E, fakat önce karikatürden karikatürü anlatayım. Adamın elindeki megafonun ağzında erimekte olan dünyayı görüyoruz. Evet. Öyle bir metafor kullanmış Plantü. Şöyle de bir açıklama yapmış. İnsanlık 29 Temmuz tarihi itibariyle 2019 yılı için yenilenebilir bütün kaynaklarını tüketmiş durumda. Evet. Yani 29 Temmuz'dan itibaren... ...tüccar deyimiyle söyleyeyim... ...cepten yemeye başlamışız. Ve bu en erken... ...şimdiye kadarki en erken... ...geçen seneden de iki gün önceden bitti... ...Türkiye kaynaklar... E, yavaş Bence yavaş e, ilerliyor... Limit, Saatleri... limit aşımı... ...evet ilerliyor... ...çok vahim bir şekilde ilerliyor... ...evet... <gülüyor> Şimdi bu kadar güzel haberden sonra Kazlısı dağlarına gidebiliriz artık. Evet. Ee, geçen hafta herkesi şoka uğratan bazı fotoğraflar yayınlandı. O Tema Vakfı'nın paylaştığı uydu görüntüleri hakikaten e, görenleri e, şok etti. Kaz Dağları'nda yapılan çevre kıyımı gözler önüne serildi. 195 bin adet ağacın kesildiği söyleniyor, yazılıyor. Evet. Uydu, uydu. uydu tespiti öyle. Evet. Bakanlık kendisi 13 bin diyor. Evet. 13 bin On bin kusur. On kusur. Evet, evet. Tam sayısı öyle. Öyle belirtiliyor. Ee, herhalde hafta boyunca bunu konuyu bolca işleyeceksiniz. Ee, ben bu konuda çizilmiş olan bazı karikatürleri anlatmak istiyorum. Çok sayıda karikatür çizildi aslında evet. hafta içinde. Ve büyük bir ee, eylem var. Bir saat sonra 11'de başlayacak. Evet. Kazdağları ile ilgili olarak ve bütün... Altın günün... çıkarmaya mı? Yok altına karşı, altın çıkaranlara Nöbet. karşı iki, iki kilometrelik bir zinci, insan zinciri Alamos Gold adlı Kanadalı şirketin şeyi ve su ve vicdan nöbeti başlıyor. Büyük bir yani 250 bin üzerinde kesilen ağaçtan daha fazla evet. şey başlıyor. E, i̇mza toplandı. E, teman, Hı -hı. Change on evet üzerinde mi? ve devam ediyor. Onun şeylerini yapacağız. Takip etmeye çalışacağız. Evet. Harika. Ee, karikatüre dönersek ben e, manşete Oannes Şaşkal'ın bir e, itiraz e, çizimi diyeceğim. E, biraz böyle tipografik kazmayın dağları diye kalın böyle kırmızı mürekkepli ka kalemiyle Ağustos'ta e, itirazını dile getirmiş. Ha, evet çok ilginç. Yani evet. bir kelime oyunu. Aslında kelime. bu kelime oyunu bolca kullanıldı karikatürlerde. Bu hafta mesela Can Baytakan e, Habertürk sitesindeki karikatüründe de e, aynı dili konuşamamak başlıklı e, başlığı atmış karikatüre e, iki tane kızgın protestocu çiziyor genç protestocu bunlar. E, ellerindeki kartlarda da kazıya dur ifade eden işte birinde bir e, kara el işareti ona dur demiş öbüründe de balta e, evet e, balta e, ve bu iki genç kaz dağları diye feryat ediyorlar yani gidiyor kaz dağları elden diye feryat ederlerken onların önünde laciver takım elbiseli bıyıklı yuvarlak suratlı böyle kel kafalı e, siyasetçidir muhtemelen e, ...elindeki kazmayı... ...bir madenciye gayet mutlu bir şekilde... ...uzatıyor... E, ...o da aslında aynı şeyi söylüyor... E, ...ağzı sulanan madenciye... E, ...ama biraz daha fazla... E, ...farklı bir vurguyla... ...kaz dağları... <gülüyor> evet. Evet, ...kaz dağları diyor... E, ...madencinin o... ...önündeki sandığın üzerinde de... ...siyanür yazısı... Yani ...kaza var... evet. Dediğim gibi yani çok sayıda karikatür çizilip yayınlandı. Hepsini anlatmak bu kısa sürede ne yazık ki mümkün değil. Ben noktayı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun bir karikatürüyle koymak istiyorum. Aslında çok güzel bir yorum. Bir fotoğraf bu. Kaz Dağları'nın ortasında o ağaçların... Et Yeşilin Ortasındaki, ortasında, evet, evet. yok edilmiş araziyi görüyorsunuz. Çorak bölgeyi görüyoruz fotoğrafta. Ee, 195 bin ağacın gittiği, e, katledildiği. Pardon. Bakan çok öyleydi. çok özür dilerim. On, zaten başka türlü kabristan olmaz. Evet. Aynen böyle bir kabristan yapmış e, Gürbüz Hoca. E, mezarın sağ başına da mezar taşını dikerek e, işi bitirmiş. Mezar taşında da e, bir ağaç e, deseni altında Kaz Dağları Runa Fatiha 2019 yazıyor. Acaba aklıma Gürbüz Doğan'ın şey İşte oldu? bugünkü şey 2 kilometrelik yürüyüş insan zinciri ve Türkiye'nin dört bir yanından e, otobüsler falan da kaldırılıyor. Ayvalık'tan da benim bildiğim kadarıyla kaldırılacak. E, göreceğiz. Yani büyük bir direniş var. Bakalım. Yani bu de, 190 yani benim bildiğim bu altınlar de. orada gerin altında pek kalmaz. Çok mu kötü bir serim bilmiyorum Kaldırmayacağız aldırmayacağız. <gülüyor> El birliğiyle. <gülüyor> El birliğiyle evet. Peki, Peki, çok, bir haftalar, i̇yi ki çok teşekkür ediyorum müteşekkir. Biz de yayınlar <gülüyor> diliyorum. Güzel e, devamını görüşmek üzere. tartışacağız, görüşmek üzere hoşça kalın. Rozental ile haftanın karikatürleri.